18. Sohbet Nefs, Heva, Şeytana Karşı Cihat Bu konuşma hicretin 545. yılında Zilkadeh'in 16. günü Pazar sabahı dergahta yapılmıştır. İzzet ve Celal sahibi Allah iki çeşit cihadı sana haber vermiştir. Bunlardan biri zahiri cihattır, diğeri de batini cihattır. Batini cihat, nefs, heva, kötü, mizac ve şeytan ile savaşmak, Günahlardan ve kusurlardan tevbe etmek, tevbete sebat göstermek ve haram ve şehri arzuları terk elemektir. Zahiri cihat ise Allah'a ve Resulüne karşı gelen kafirlerle savaşmak, onların kılıçlarına, mızraklarına, oklarına ve her çeşit silahlarına fazlasıyla karşı koyup def etmek ve bu uğurda ölmek ve öldürmektir. Batini cihat zahiri cihattan daha zordur. Zira o kişinin bizzat kendindedir ve devamlıdır. Batını cihat zahiri cihattan nasıl zor olmasın ki O nefsin işlemeye alıştığı haramları bırakmak Şeriatın emirlerine uymak ve nehiylerinden de kaçınmaktır Her kim ki izzet ve celal sahibi Allah'ın her iki cihat hakkındaki emirlerine uyarsa Onun için hem dünyevi hem de uhrevi mükafat hasıl olur Şehidin cesedindeki yaralar kan alınmak için sizin birinizin elinde açılmış bir damar mesabesindedir O yaraların onca hiç acısı yoktur kalbi selim sahibi olabilmek için nefsiyle cihat eden ve günahlarından da dönen kişi için ölüm, tıpkı susuz birisinin soğuk su içmesi gibi bir şeydir. Ey ahali! Biz size her neki teklif edersek karşılığında mutlaka daha hayırlısını verilir. Batının cihadi yerine getiren kimse, kendi kalbi yönünden her an için emir ve nehiylere karşı karşıyadır. Yani kalbi her an için ya bir emri yerine getirmekle veya bir nehiden kaçırmakla meşguldür. Bu durumda olmayan diğer insanlarla, izzet ve celal sahibi Allah'ın düşmanı münafıklar ise böyle değildir. Onlar, izzet ve celal sahibi hakkı tanımadıkları ve ona düşmanlık yaptıkları için cehenneme gireceklerdir. Nasıl girmesinler ki? Onlar, dünyada izzet ve celal sahibi hakkı muhalefet ediyorlar, buna karşılık nefslerine Hevalarına, kötü tabiat ve adetlerine, şeytanlarına uyuyorlar ve Dünyalarını daima ahiretlerine tercih ediyorlardı Cehenneme nasıl ve neden girmesinler ki Onlar şu Kur'an'ı işitiyorlar fakat ona inanmıyorlar Onun emirleriyle amel etmiyorlar ve nehirlerinden kaçmıyorlardı Ey ahali! Şu Kur'an'a iman ediniz Onun ahkamı ile amel ediniz Amellerinizi ihlasla yapınız Amellerinizde mürahilik etmeyiniz. Münafıklık etmeyiniz, gösterişe kaçmayınız. Amellerinize karşılık halkın sizi hizmet etmesini, size teveccüh göstermesini ve amellerinize mukabil bir şeyler vermesini istemeyiniz. Halkın içinde şu Kur'an'a inanan ve izzet ve celal sahibi Allah'ın rızası için onunla amel eden kişiler pek azdır. İşte bunun içindir ki ihlasları az. Buna mukabil Münafıklar yani içinden kesinlikle inanmadığı halde inanmış görünenler çoktur. İzzet ve Celal sahibi Allah'a kulluk bahsinde ne de tembelsiniz. Buna karşılık onun da düşmanı, sizin de düşmanınız şeytanı, racime, itaat hususunda ne de canlısınız. Allah dostları İzzet ve Celal sahibi hakkın emir ve tekliflerinden hiç hali olmamayı temenni ederler. Zira bilirler ki onun emirleri ve tekliflerine, kaza ve hükümlerine, takdiratına sabır göstermekte Gerek dünyevi ve gerekse uhrevi pek çok hayırlar vardır. Onun tasarruflarına ve takdiri ilahi geriyi kainattakiler üzerinde yapacağı değişikliklere bu herler muafakat ederler. Kah sabır halinde, ka şükür halinde, ka yakın olarak, ka uzak olarak, kah sıkıntı meşakkat halinde, ka rahat halinde, kah zenginlik halinde, ka fakirlik halinde, ka sıhhat afiyet halinde, ka hastalık halinde. Bütün gayeleri kalplerini izzet ve celal sahibi Allah ile beraber tutabilmektir. Bu onlar için en mühim şeydir. Allah ile beraber olmak suretiyle hem kendilerinin hem de diğer insanların selametini temenni ederler. İzzet ve celal sahibi haktan diğer insanların işleri hakkında hayırlı isteklerde bulunmaktan bir an dahi geri kalmazlar. Ey oh! Sen ahlaki düşüklüklerden salim ol. O zaman halis mümin olursun. Sen hükümde hakkaniyetli ol. O zaman ilimde halis olursun. Batında salim ol. O zaman zahirde halis olursun. Tenhalarda salim ol. O zaman alaniyette halis olursun. Selametin tamamı İzzet ve Celal Sahibi Hakk'a itaattedir. İzzet ve Celal Sahibi Hakk'a kulluk eden selametin tamamına nail olur. Allah'a taat ve kulluk, O'nun emrettiği şeylerin tamamına teslim olmak, men ettiği şeylerin tamamından kaçınmak ve hükmettiği şeylerin tamamına sabretmektir. Kim, izzet ve celal sahibi Allah'ın emirlerine icabet ederse, Allah da O'na mukabel eder. Kim ki, Allah'a itaat ederse, Allah da bütün mahlukatını O'na itaat ettirir. Ey ahali! Benim söylediklerimi kabul ediniz. Hiç şüphe yok ki ben size nasihat ediyorum. Ben içinde bulunduğum hallerin tamamında kendimden ve sizden yanayım. Ben tamamen o hallerden yanayım. İzzet ve celal sahibi Allah'ın bendeki ve sizdeki fiilleriyle teselli buluyor, genişliyorum. Beni itham etmeyiniz. Zira hiç şüphe yok ki ben kendim için istediğimi sizler için de istiyorum. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Mü'min, Kendisi için arzuladığı şeyi Müslüman kardeş için de aynen arzulamadıkça imanını tamamlamış olmaz. Bu söz Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar peygamberlerin, resullerin ve sıddıkların öncüsü, emirimizin, reisimizin, büyüğümüzün, komandanımızın, sefirimizin ve şefaatçimizin sözüdür. Peygamberimiz Aleyhisselam bu sözünde kendisi için arzuladığı bir şeyi Müslüman kardeşi için de aynen arzulamayan kişiden imanın kemalini nefretmiş yani o kişinin kamil iman sahibi olamayacağını belirtmiştir. Sen kendi şahsın için yiyeceklerin en rezizlerini, giyeceklerin en güzellerini, evlerin en konforlusunu, yüzlerin en şuhunu ve zenginliğin en büyüğünü arzular. Buna karşılık Müslüman kardeşine de bütün bunların zıddını reva görürsen o zaman kamil bir imana sahip bulunduğun hususundaki iddianı bizzat kendin tekzip etmiş olursun. Ey tedbiri kişi. Senin fakir bir komşun vardır. Senin fakir aile fertlerin vardır. Senin her gün bir kazancın vardır. Hem de kazanç üstüne kazanç, kar üstüne kar. Bütün bunların yanı sıra senin yanında, ihtiyacın üstünde bir varlığın da mevcuttur. Bütün bunlara rağmen, senin sahip bulunduğu imkanlardan onlara vermemen, onların içinde bulundukları yoksulluk, fakirlik haline razı olman demektir. Eğer Onların yokluk yoksulluk içinde bulunmalarına gönlünün razı olmamış olsaydı malından ve sahip bulunduğun diğer imkanlardan onlara verirdin. Fakat hemen söyleyeyim ki arkanda nefsin, heva arzuların ve şeytanın bulundukça hiç şüphe yok ki senin hayır işlemen hiç de kolay olmayacaktır. Bir kere sende kuvvetli bir hırs, büyük bir emel ve dünya sevgisi bulunmaktadır. Buna karşılık takva ve imanın ise pek az ve zayıftır. Sen kendin malın ve halk ile bir müşriksin Kendinin malını ve diğer insanları Allah'a ortak ediyorsun Sende hiç hayır yok Kim ki dünyaya rağbeti artar Hırsız şiddetlenirse ve aynı zamanda o Ölümü ve izzet ve celal sahibi hakka kavuşmayı unutur Ve helal ile haram arasında fark görmezse Hiç şüphesiz şöyle diyen kafirler benzemiş olur Hayat bizim şu dünya hayatımızdan başkası değildir Ölüyoruz yaşıyoruz Bizi o sürekli zamandan başka öldürmez. Câsiyâ Sûresi 24. Ayet Sanki sen de bu sözleri söyleyenlerden birisin. Ancak farkın şu ki, Müslümanlık kisvesine bürünmüş, kelimeyi şehadet getirerek boynunu vurulmaktan kurtarmış ve hakikaten ibadet olarak değil, sadece adet alışkanlık olarak namaz kılmak ve oruç tutmak suretiyle Müslümanlara tabi olmuşsun. İnsanlara, müttakilik gösterisinde bulunur küsün, halbuki kalbin facir fasıktır. Bu hal sana hiçbir fayda vermeyecektir. Ey ahali! Gündüz aç ve susuz durup akşamleyin ve gece haram kazançlarla yiyip içmek size ne fayda verecek? Gündüzleyin oruç tutarsınız, geceleyin günah işlersiniz. Ey haram yiyiciler! Siz gündüzün su içmekten kendinizi alıkoyursunuz. Sözde oruç tuttuğunuz için Gündüzün su içmezsiniz, akşam olunca ise Müslümanların kanları üzerine iftar edersiniz. İçinizde öyleleri de vardır ki, gündüz oruç tutar, gece fıskı fücur işler. Kendisinden rivayet edilen bir hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. ''Ümmetim Ramazan ayına tazim ettiği, onun kadrini bildiği müddetçe Allah'ın yardımından mahrum kalmaz.'' Ramazan ayına azim, onda takva sahibi olmakla ve şeriatın bütün esaslarına rivayet etmekle beraber Ramazan orucunda sırf Allah rızası için tutmakla mümkün olur. Ey oğul! Oruç tut! Akşamleyin iftar ederken, iftarlık yiyeceğine fakirlerde de ortak et. Onlara da yedir içir. Tek başına yiyip içme. Zira tek başına yiyip içerek başkalarına ikramlarda bulunmayan kişinin fakir olup dilenciliğe düşmesinden korkulur. Ey ahali! Siz tıka basa yiyor, doyuyorsunuz. Halbuki yana başınızda aç komşularınız var. Mümin olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Sizin imanınız sahih değil. Birinizin önünde birçok yiyecek vardır, elinde imkanları vardır. Malı mülkü, serveti vardır. Hem de hem kendisine hem de aile efradına yetip de artacak kadar kapısında veya yanı başında da ihtiyaç içinde olanlar bulunmaktadır. Buna rağmen o bu ihtiyaç sahiplerini eli boş olarak geri çevirir. Halleriyle hiç alakalmaz bile. Fakat sen, ey böyle hareket eden kişi, yakında haberini görürsün. Yakında sen de eli boş geri gönderdiğin veya halleriyle hiç alakalanmadığın o ihtiyaç sahipleri gibi olursun. Sen nasıl ki vermeye gücün yettiği halde vermedin ve eli boş geri çevirdiysen, aynen sen de öyle geri çevrilirsin. Hayır sana ki, Yanına gelmiş bir ihtiyaç sahibinin ihtiyacını görüvermek için şöyle bir doğrularak elindeki imkanlardan alıp o kişiye vermedin. Bu işi hem de iki hali kendinde bulundurarak yapmalı, yerinde tevazu ile kalkmalı ve bizzat kendi malından vermeliydin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine başvuran bir ihtiyaç sahibine ihtiyacını bizzat kendi eliyle verirdi. Yine Allah'ın Resulü devesinin yeminini bizzat kendisi verir, Koynunu bizzat kendisi sar elbisesini bizzat kendisi yamardı Siz Allah Resulüne tabi olduğunuzu Nasıl iddia edebiliyorsunuz ki Sözlerinde ve fiillerinde ona muhalifsiniz Sizin ona uymanız Yalnız boş sözde kalıyor Zira onun yaptığı gibi yapmıyor Söylediklerini fiilen yerine Geçirmiyorsunuz ki delilsiz ispatsız Kuru bir iddiadan ibaret Hani Yahudiye demişler ki ya halüs ol, aksi halde Tevrat'a şiddette bağlılık iddiasını bırak. Aynen bunun gibi ben de sana diyorum ki ya İslam'ın bütün şartlarını hakkıyla yerine getir, aksi halde ben Müslümanım deme. Size İslam'ın şartları esasları gerek. Size İslam'ın hakikati gerek. İslam'ın hakikati, İzzet ve celal sahibi hakkın önünde teslimiyettir, itaattir, boyun yemektir. Sen Bugün insanlara yar ol, sahip bulunduğu nimetlerden muhtaçları faydalandır ki yarında da izzet ve celal sahibi Allah rahmetiyle sana yar olsun, sana yardım etsin. Sen yerdekilere merhamet et ki göktekiler de sana merhamet etsin. Sen nefsinle beraber olmakta devam ettiğin müddetçe bu mevkiye erişemezsin. Sen nefsinin heveslerini, arzularını ve zevklerini kendisine vermeye devam ettiğin müddetçe onun kaydındasın, onun ipine bağlısın. Nefsin hakkını ver. Fakat neveslerine, arzularına ve zevklerine mani ol. Onun bekası kendisinin haklarının verilmesiyledir. Helakı ve mahvolması da hazlarının, heveslerinin ve arzularının verilmemesi iledir. Nefsin hakları ihtiyaç miktarı yiyecek, giyecek, içecek ve meskendir. Hazları ise zevk aldığı şeyler ve şehavat ve hevesattır. Onun haklarını şeriat elinden al. Yani şeriatın ölçüleri dahilde kendisine hakkını ver Hazlarını izzet ve celal sahibi Allah'ın ilmindeki ilahi takdire bırak Ona daima helal şeyleri yedir Asla haram yedirme Şeriatın kapısına otur ve onun hizmetini kendine vazife edin Ona hizmetle meşgul ol İşte bu takdirde felah bulur, kurtuluşa erersin İzzet ve celal sahibi Allah'ın şu sözünü hiç işitmedin mi? Allah'ın Resulü size neyi emrettiyse unutun Neyi de emrettiyse Ondan da sakının. Haş Suresi 7. Ayet Azak kanaat et. Yeter ki helal olsun. Nefsini buna alıştır. Eğer ilahi takdirde senin için daha fazlası varsa ve gelirse o da senindir. Azak kanaat ettiğin takdirde nefsin helak olmaz. Kısmetinde bulunan bir nimette mutlaka sana gelir, başkasına asla gitmez. Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun. Hasan Basri şöyle derdi. Kazazede bir yolcuya yeten mümine de yeter. Mümin, ahiret için azık hazırlamakla meşguldür. Münafık ise zevkü sefa peşindedir. Mümin, ahiret için azık hazırlar çünkü o henüz yoldadır, varacağı yere varmamıştır. Bilir ki ihtiyacı olan her şey, varacağı yerde kendisi için hazırlanmıştır. Münafıkın ise ne varacağı bir yer vardır ne de bir maksadı. Günleri ve ayları ne de boşuna geçiriyorsunuz? Ömürleri faydasız yere tüketiyorsunuz. Görüyorum ki dünyevi meselelerde hiç de kusur etmiyor, muattar kalmıyorsunuz. Buna karşılık dininizde alakalı hususlarda tamamen atıl ve hareketsiz kalıyorsunuz. Siz bunun aksini yapınız. İşte o zaman isabetle hareket etmiş olacaksınız. Dünya hiçbir yerde baki kalmamıştır. Aynı şekilde size de baki kalmayacaktır. Ey ahali! Hayatınız hakkında elinizde İzzet ve Celal sahibi haktan bir teminat, bir berat mı var? Ne de az tedbirlisiniz. Kim ki ahirete harap olduğu halde dünyayı başkaları için imar etmeye kalkışırsa, o dininin perişanlığı pahasına başkalarına dünyalık toplamış olur. Böyle bir kimse sırf kendisi gibi bir fani ile yetindiği için İzzet ve Celal sahibi hakkın huzurunda onu kendisine gazaplandırmış olarak varır. Halbuki eğer o kimse yakında öleceğini ve İzzet ve Celal sahibi hakkın huzuruna çıkarılarak bütün işlediklerinden hesaba çekileceğini bilmiş ve bunu katiyetle inanmış olsaydı, dünyevi uğraşmalarının birçoğunu kısa keserdi. Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun, Lokman Ekim meşhur nasihatlarının birinde oğluna şöyle der. "Oğlum, nasıl ki hastalanılıyor fakat nasıl hastalandığını bilmiyorsan aynen bunun gibi.'' Ölürsün fakat nasıl öldüğünü bilmezsin. Ben sizi ikaz ediyorum, uyarıyorum. Allah'ın yoluna uymayan fiil ve hareketlerden sakındırıyorum. Fakat siz uyanmıyorsunuz. Allah'ın yoluna aykırı olan fiil ve hareketlere son vermiyorsunuz. Ey hayırlardan uzak, sadece dünya ile meşgul olanlar. Yakında o dünya sizin tepenize binecek ve canınızı almak için gırtlağınızı sıkacak. O zaman size ne onun üzerinde biriktirdikleriniz fayda verecek... Ne de onunla tattıklarınız Aksine bütün bunlar sizin üstünüze birer yük Birer vebal olacak Ey oğul Sen sıkıntı ve katlanmalı Şerri bertaraf etmelisin Kelimelerin kardeşleri vardır İnsanlardan biri sana bir söz söyledi de Sen de ona cevap verdin mi Peşinden hemen onun kardeşleri gelir Söz sözü getirir Sonunda o kişiyle aranızda şer hazırdır İnsanlar içinde pek azı halkı izzet ve celal sahibi Allah'ın yoluna davet etme ehil ve liyakatlıdırlar. Halkı Allah yoluna davetle mükellef olan bu nadir kişiler sözleri kabul edilmediği takdirde aynı zamanda insanlar aleyhinde birer belgedir de. Onlar müminler için birer nimet, izzet ve celal sahibi Allah'ın dininin düşmanları münafıklar isen, için ise birer ukubettir, cezadır. Allah'ın Bizi tevhidle güzelleştir İnsanlardan ve Senden başka her şeyden geçmek Ve yalnız sana Bağlanmakla bizi buhurla Ey muvahhitler Ey müşrikler Mahlukattan hiçbirinin elinde hiçbir şey yoktur Hepsi de acizdirler Hükümdarlar, köleler, Sultanlar, zenginler, fakirler Hepsi de izzet ve celal Sahibi Allah'ın kaderinin Esirleridir Hepsinin de kalpleri O'nun elindedir Onları dilediği tarafa çevirir Onun benzeri bulunmak şurada dursun Benzeri gibisi bile yoktur O hakkıyla işiten Kemaliyle görendir Nefsinizi semirtmeyiniz Zira sizi yer Bu tıpkı yırtıcı bir köpek alarak onu besleyen Büyüten ve semirten kişinin haline benzer ki Bir gün o azgın köpek Onunla yalnız kaldığı bir yerde kendisini yer Nefsin yollarını bırakmayız bıçaklarını bilemeyiniz. Zira sizi ölüm vadisine atar ve aldatır. Onun yeminini kesiniz. Kendisini şehevi heveslerine salı vermeyiniz. Allah'ım, nefislerimize karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ver. Ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.